Muhterem Ahmet Mahmud Zülhü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz ne emretmiştir? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. La selukum alay ajran. Ben size bu Kur'an'ı getirdim. Ben size bu İslam'ı getirdim. Bu kadar emirleri, yasakları öğrettim. Cennetin yolunu gösterdim. Ben bana kavuşmasaydınız en azından tabii ki peygamber görmeyenler fetretlerinde yaşayanlar mesul olmayacağından e, cehenneme gitmez. Ama en azından toprak olurdunuz. Toprak olurdunuz ne demek? Çünkü peygamberle, kitabla mükellef olmayan hayvanlar gibi toprak olur. E, bu itibarla bu da az bir zarar mıdır? Toprak olmak yok olmak demektir. Yok olmakta ne hayır var? Varlık bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, e, cemallerin, efendim anasıdır, temelidir. Yokluk nedir? Yokluk bütün şerlerin, noksanların, zevallerin yuvasıdır. Yo yoklukta ne biter, ne hayır olur? Ne kemalat gelir. E, dolayısıyla e, tabii ki yok olan, toprak olan cehenneme girenden üstündür. Çünkü cehenneme giren devamlı acı çeker, yanar. E, cehenneme girmeyi yani e, kimse tercih etmez. Tabii ki e, bir seçim hakkı verirse toprak olmayı tercih ederiz. Bizim de başımıza gelse Allah muhafaza buyursun. Yanacağımıza toprak olalım deriz. Ama bizim şu anda toprak olma şansımız kalmamıştır. Çünkü bize peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Artık bütün dünya halkı vesuldür, mükelleftir. Ya bu peygambere inanacaklar, İslam'a girecekler, ev emirleri tutup yasaklardan kaçacaklar da cennete girecekler ya da Allah muhafazasını iman etmezlerse ebedi cehenneme girecekler, hiç çıkmayacaklar. İman edip günah işlerse Allah'ın dilemesine kalmıştır. Artık ya tevbe ederler, affolurlar ya da allah Teala affeder veya şefaatçiler yetişir ya da günahların miktarı cehennemde azaba düşerler sonra çıkıp sonunda cennete girme imkanı vardır. Çünkü mazere kadar imanla ölenin sonu cennettir. Cehennemde ebedi kalmak sadece inkarcılara, kafir olarak ölenlere mahsustur. Bu itibarla kainatın efendisi bize gelmiştir ve bize İslam'ı getirmiştir. Bu itibarla bize ne kadar büyük bir hizmet etmiştir. İyilikte bulunmuştur. Bunu anamızın, babamızın, en yakınımızın bize yapacağı, sağlayacağı bir imkan değildir. Habibim de ki ben sizden bu hususta bir ecil, bir ücret istemiyorum. Bu neye göreymiştir? Tabii ki Ensar-ı Kiram'dan bazıları, Medine halkından bazıları, e, bazı sebeplerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işte biz sana şöyle yardım ettik, böyle yardım ettik. Muhacirleri barındırdık. İslam'ı efendim e, yücelttik. Tamam. Çok doğru söylediniz. E, fakat Allahu Teala bunun üzerine bu ayet kerime indirerek Habibim sen de söyle ki e, yani siz tabii Müslüman oldunuz, cihad ettiniz, dine hizmet ettiniz. Tamam ama bunları benim başıma kalkmayın. Çünkü neden? Benim iyiliğimse çok daha fazladır. Çünkü ben de sizi cennete götürecek yola delalet ettim. Ben size bu İslam'ı getirmeseydim en azından toprak olacaktınız. En kötüsünden cehenneme girecektiniz. Şimdi kim kime borçludur. Ama ben sizden para mı istedim, pul mu istedim? Ben sizden hiçbir şey istemedim. Ecir ve ücret istemedim. İllel meveddete fil urba. Ancak yakınlarıma hakkında bir sevgi, bir dostluk istiyorum. Benim yakınlarım kimdir? İşte benim eşlerimdir. Çocuklarımdır, torunlarımdır, ben efendim amcalarımdır. Müslüman olan Hazreti Hamza gibi, Hazreti Abbas gibi amcalarımdır. E ben bunları hakkında sizden bir dostluk istiyorum. Bu sevginiz, bu samimiyetiniz ne olacaktır? Sizin de bana karşı bir vazifeniz olacaktır. Efendim Bir da davet ve risaletin ecri karşılığı ücreti sayılacaktır. Rabbimiz bunu Habibine söylemesini emretmiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinde de bunu söyleyecek. Değildir. Habibim söyle diye emredince, kul söyle deyince Resulullah Efendimiz söylemeden yapamaz. Bu ati güzel anlamak lazımdır. İnşallah Rabbimiz nasip ederse bu hususta kolu paçayı sıvayacağız. ehl konusunu biraz daha detaylı işleyeceğiz. Neye göre? ehl sünnete göre. Estaizu ma yuridu Allahu li vizhiba ankumur ricse ehl beyt Ey hane halkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkı Allah sizden Kiripası gidermek diliyor. Allah Teala size toz kondurmak istemiyor. ve <Sessizlik> Sizi tam manasıyla arındırmak, temizlemek, akpak etmek istiyor. Allah Teala'nın istediği olmaz mı? Allah Teala irade eder, murad eder de bir şey geri kalır mı? O zaman tabii ki efendim annelerimiz tertemizdir. Onlara en ufak bir iftira atan bu ayeti inkar etmiştir. O zaman Allah'ın muradı geçerli değildir. Allah istediğini yapamamıştır. Demi, e, demek istemiştir. Helak olmuştur. E o zaman burada annelerimizin ehl olduğu tescil edilmiştir. Ayet-i ile sabittir. Gerisini ilerisini okuduğun zaman hemen altındayın yine annelerimize kıtaptır. Evinizde Kur'an okuyun, ayet okuyun, hikmet okuyun, sünnet okuyun. Hemen gerisi yine annelerimizden bahsetmektedir. Bu arada da ehl Beyt olarak annelerimize kıtap edilmektedir. E şimdi e, annelerimizin orada Medne-i Münevvere'de bu ömre ziyaretimizde efendim durmuş adam orada e bir Vahabi ne yapıyor? Efendim durmayın, etmeyin, okumayın. Efendim yahu selam vereceğiz. Bizim annemiz, Ayşe annemiz orada. Hafsa annemiz orada. Ümmü Seleme annemiz orada. Muhabibi annemiz orada. Zeynep valdemiz orada. Dokuz tane annemiz e, medine i Bunevere'de yan yana aynı mezarda yatmaktadırlar. Bir de Hatice annemiz e, tabii ki Mekke-i Mükerreme'dedir. Bir de Meymuni annemiz Mekke-i Mükerreme'dedir. E, geri kalanlar Medne-i Orada adam duracak. Ya bu kimin kabridir soruyor. Allah bilir 1400 sene geçti. kim Kimin kabri belli değil. Yani böyle bir insan annesine bir kabirde selam verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Efendim ölülere selam verin. Efendim onlar sizi duyarlar. selamımıza cevap verirler. Bu kadar sayın hadis-i şerifler vardır. Yani ne var? İnsan kime selam verdiğini bilmeden olur mu? Yani şimdi niye bu mezarların taşlarını kırdınız? Niye bunların üzerindeki isimleri sildiniz? Niye bunları dümdüz ettiniz, yerle bir ettiniz? Ya siz nasıl bir... Efendim zihniyete sahipsiniz. Yani burada bizim Ayşe annemiz var. Desen de bizde. Esselamu aleyki. Ya Ayşe. Ya Habibete Habibil. Ey Allah'ın sevgilisinin sevgilisi. Ey Ayşe anamız. Bir selam vereceğiz ya. Hadi biz biliyoruz. Orada o kadar hak gelmiş dünyanın her tarafında. Milleti şaşırtmak için. Efendim bilinmiyor bilinmiyor. Kim olduğu belli değil. Geç geç geç geç. Bir selam annesine selam verecek bir Müslümana. Efendim kabrinin başında selam vermesine engel oluyor adam ya. Bunlar böyle bir. Efendim. Geri kalmış. Şia'da o kadar ileri gitmiş ki 12 imam peygamber ayarındadır, masumdur, günahsızdır, hatasızdır. Onlar da o tarafa gitmiş. Yani bu hakikaten ehli sünnetin doğruluğunu, düzgünlüğünü, orta gidişini gösteriyor. Onun için biz ehli sünnetin ehli beyte bakış açısından gitmeliyiz. E biliyorsunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, bu işte çok hassastı. Elbet sevgisiyle dolmuştu, taşmıştı ve elbet sevgisi yüzünden hapislere düştü. E, tabii ki o zamanki elbet karşıtı yönetimler tarafından eziyetlere uğratıldı. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarına biat edilmesi onlarla birlikte. Hareket edilmesini emredenlerden biridir Ebu Hanife radıyallahu anh. O, o yandan bakıyorsun İmam Malik radıyallahu anh da yine e, Resulullah sallallahu aleyhi ve torunlarından kendi zamanında bulunan işte onların isimleri şu anda e, dersimizin sırasında değildir. Efendim Onlarla birlikte hareket edilmesi, onlara biat edilmesini İmam Malik hazretleri de e, tavsiye etmiştir. İmam Şafii radıyallahu anh desen tamamen ehl hastasıdır ya. Yani... ''Levkâne rafdân hübbü âli Muhammedin fel yeşhedit fekâlâni enni Eğer ki ehli beyti sevmek râfızilikse, şiilikse o zaman insucun şahit olsun ki ben de râfızıyım. Ama şiilik rafizilik o değil ki. Ehli beyti sevmekten ziyade maada e, diğer sahabeye sövmek. E o zaman... Ben dedim ama ben ehli beyti çok seviyorum diye sen benim adımı rafiziy misin, şii misin diye efendim böyle yanlış çıkarırsan e, ben de ne diyorum insücün şahit olsun ki eğer rafiziylik ehli beyti sevmekse ben de seviyorum. O zaman rafizilik buysa ben buyum ama rafiziylik bu diye ki. Dolayısıyla Müctehitler mezheb imamlarımız, ehli sünnet bu hususta çok hassas davranmış geçmiş ecdadımız özellikle Türk milleti İslam'la şereflendikten sonra Ehlibeyt'e son derece azami gayret göstermiş. Osmanlı'da seyitlerin, şeriflerin efendim sicilleri tutulmuş. Onlara payeler verilmiş. bu Eşraflık müessesesi tesis edilmiş. Onların efendim ihtiyaçları görülmüş. Onlara yardımlar edilmiş. Çok itibarlar verilmiş. Bütün bunlar gözümüzün önünde, tarih gözümüzün önünde bizini nasıl Ehlibeyt'i ihmal edelim ve onların sevgisinden Bahsetmeyelim. Ama tabi bazı cahillik yüzünden çok şey geri kaldığı gibi bu konuda da ihmaller söz konusudur. Ben bunu görüyorum. E bu itibarla bir gayret edeceğiz. İnşallah bu Sıla-i Rahim'i göz edeceğiz ve Kâinat'ın Efendisi'nin Ehli Beyti hakkında biraz daha malumat edineceğiz. Onları biraz daha tanıyacağız. Tanıdıkça seveceğiz. Çünkü bir insan ben eli Beyti seviyorum dese fakat eli Beyti menakıbını bilmese, faziletlerini bilmese bu usta olan ayetleri, hadisleri bilmese, onları güzel ahlakından bahsetmese, bahsedilmese, e şimdi bir, yani bir, bilmediği bir şey de ne kadar sevecek? Yani sevgi, muhabbet marifet tabidir. İnsan bildiği kadar sever. E, tanıdığını, bildiğini sever. Yani şimdi kuru kuruya bir mücerdet, mevhum bir şey sevilmez. Onun için e, tanımak şarttır. Çünkü o muhabbet için lazımdır. Sevgi de farzdır. E, bu itibarla bizler bu konuyu işlemek durumundayız. Ayet-i kerimeler dolu hadis şerifler dolu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Tabarani'nin Mucemi Kebir'in derivat ettiği daha evvel Müslim-i Şerif en sahih kaynağımız Ahmet İbni Hanbel ondan sonra tabi çok kanallardan geliyor Zeyd İbni Erkam radıyallâhtan geliyor Zeyd İbni Şahid radıyallâhtan geliyor Ebu Sa'id-i Hudri radıyallâhtan geliyor ondan sonra el i Sünnetin İmamı yine Ahmet İbni Hanbel Hazret-i Müsledinde. Ebu said Hudri'den birçok kaynak veriliyor. Yani sayısız sahabeden e, gelen rivayetlerde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Özellikle Müslim hadisini e, okuyalım. İnne mâne beşarun yûşik ven ye'tiye rabbi fe ucibe. Ben de bir beşerim, bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail aleyhisselam gelecek. Beni davet edecek. Ben de ona icabet edeceğim. Aranızdan ayrılacağım. Tabii ki peygamberlerin hali başkadır. Onlara muhayyerlik veriliyor, serbestlik veriliyor. İster kal ister gel deniliyor. Yani zaman açısından sonu yine ölümse de. Ama bu emri haktır. Kaçınılmaz bir gerçektir. Ve netârikum fîküm fekaleyn. Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakacağım. Ağır emanet. Biri diğerinden daha ağır. Ehadû meâzam minelâhâr. Diğer hadis-i şerifte. Başka bir rivadette bu arada. Biri diğerinden daha ağır. Çünkü Kur'an tabi. Kur'an Allah'ın kelamı olmasına sebebiyle o daha ağır. Kitabullahi. Evvelu ma iki ağır emanetin biri Kitabullahi fi nur. Allah'ın kitabı ki de ondadır, nur da ondadır. Hablun memdûdüm minessemâ Gökten yere sarkıtılmış bir iptir. Ona tutunan helak olmaz. Sapmaz sapıtmaz. Şaşmaz şaşırmaz. İkincisi ve ehli beyti. Benim ehli beytim benim hane halkımdır. Zekkirukumullah ehel beyti. Ehli beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Onlara bir zarar zeval gelmesi, onları eee üzmeniz hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Sakın onları ihmal etmeyin. Ve nümlen yefteri qa onlar ayrılmayacaktır birbirinden. Ve innehuma rivayetleri de vardır. Ve innehuma Kur'an'la ehli beytimin ikisi lenyefterika. Asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Hatta yeride aleyyel havz. havz Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar yani ta kıyamete kadar ki en Hazreti Mehdi ile bitecek bu iş. Hazreti Mehdi de biliyorsunuz Resulullah sallallahu anh, şimdi ehli beytindendir. Hazreti Hasan efendimizin soyundan gelecektir. Ve o da Hazreti Kur'an'ı dünyaya hakim edecektir. Bu itibarla Ehl-i Kur'an birbirinden ayrılmayacaktır. Ne zamana kadar? Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar. Eşte tabii onlardan ayrılmayanlar da böylece Havz-ı Kevser'in başında e, benden ayrılmayacaklardır. ''İnniylekum <gülüyor> feratun'' ''Ben sizin öncünüzüm, ben önden gideceğim, ey ümmetim sizi bekleyeceğim.'' ''İnnekum varidûne aleyyil havd'' ''Siz Havz-ı Kevser'in başında hepiniz bana geleceksiniz.'' geleceksiniz ama kimileri havzu Kevser'in başında kovulacaktır. Niye? Çünkü onlar Ehlibeyt'e düşmanlık edenler, Hazreti Kur'an'a muhalefet edenler. Onları ben eee Havzu Kevser'in başında içiremeyeceğim. Cennete sırattan geçiremeyeceğim. Fenzuru keyfe taklifuni fi's sekalein. Bu iki ağır emanet, birisi Kur'an, birisi Beyt, İşte bunlar hakkında bana nasıl kâlif olacağınıza, Benim hakkımı nasıl gözeteceğinize ve benim ardımdan onlara ne yapacağınıza, nasıl davranacağınıza, iyi dikkat edin. Ve sel tülev ma'dâke Rabbi. Ben Rabbimden istedim. Benim duam kabuldür. Eli Beytim Kur'an Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmayacak. Ehli Kur'an'dan ayrılmayacak. Kur'an onlardan ayrılmayacak. Ve böylece onlar bana geleceklerdir. Bu durumda yarın ahirette Onlara nasıl davrandığınızı Size soracağım Ve Benim huzuruma geldiğinizde Şefaatimi dilediğinizde Mahşerde Anahtarlar benim elimde Hamd sancağı benim elimde Kerem sancağı benim elimde Adem aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler O altında Böyle bir günde Makamı Mahmud'un sahibi benim Şefaat makamını ben açacağım Hepiniz benden isteyeceksiniz e Ben de size soracağım Kur'an'a nasıl davrandınız Ehli Beyt'ime nasıl davrandınız İyi dikkat edin Onlara sarılırsanız Sapıtmazsınız Buyurdu E insanlar tebliğ ettin mi Veda haçında da Bu konuda Efendim bir beyanı olduğunu Kurtubi Meşhur Kurtubi değil bu tabi Ebu Hamr o da bu da tabi meşhur Ebu Amr bin Muhammed bin el Kurtubi el Akdül Ferit isimli eserinin ikinci cildinde 46. sayfasında rivayet ettiği hadiste Veda Haccı'nda yine bunu ilan etmiştir. Ela hel duyurdun mu? İnsanlar duyurdun ya Resulullah. Doğru buyurdun ya Resulullah deyince Allahümme şehid ey Allah'ım şahit ol. Ben duyurdum emaneti ümmetime yükledim. Zaten veda açısından sonra biliyorsunuz kısa bir zaman içinde vefat etmiştir. Ve bu hadis-i şerifte de tabi bir mucize eseri bunu beyan etmiştir. Gaybı Mevla'nın bildirmesiyle bilmiştir. Benim yakındır Rabbime gidişim. Elçisi gelecek ben ona icabet edeceğim dediği üzere kısa zaman sonra da vefat etmiştir. Şimdi hakikaten bu ağır emanetler üzerimize kalmıştır. Çünkü bunlarla amel etmek hakikaten zordur ağırdır. E, tabii ki şu anda da yaşayan Ehli Beyti vardır. Vefat edilmiş Ehli Beyti'nin ziyaretleri, onların okuyup ruhlarına hediye edilmesi, efendim meseleleri, bu ayrı bir mesuliyettir. Ondan sonra yaşayanları vardır. yaşayanlarının e, tabii e, onların iyi geçilmesi, aranması, sorulması bunlar, efendim, önemli emanetlerdir. Ağır yüklerdir. Ondan sonra Hz. Kur'an'la amel etmek zaten zamanımızda çok zorlaşmıştır. Zorlaştıkça da ecr mükafatı artmıştır. Ancak bizler bundan mesul olduğumuzun farkında mıyız? Ne derece farkındayız? Bunu düşünmek zorundayız. Şimdi bu hususta yine diğer hadis-i şeriflerde Taberani'nin, Mücemü's-Sağir, Mücemü'l-Evsât'ları ve Ebû Sa'îd el radıyallahu anh rivayet eder. "İnne mâ el sizin aranızda ehlibeytimin durumu Nuh aleyhisselam'ın gemisine benzer. Marrakibah Ona binen kurtulur." Ben tekelife ona gurk, ondan geri kalan boğulur. Benim ama mesela Eli Beit'imizdeki mesela babi hıttafı, ben İsrail, İsrail olanlarda hıttakapısı neyse, işte oradan secde ederek giren işte edin af olacaksınız bu Onlar tersini yaptılar, helak oldular. işte Eli Beit'imin durumu da af kapısıdır. Ben de hele o kapıdan giren af olur. Yani onların hakkını rahat eden mahfırat olur, bağışlanır. Onların hakkını zayıt eden kemiğe binmeyen gibi okyanusun ortasında boğulur, helak olur. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abasını Ali Aba deniyor işte. Yaydığında, üzerine oturduğunda Aziz Ali Efendimiz Fatıma, Hesem ve Hüseyinler oturmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o abayı toplayıp hepsinin üzerine birden sararak Allahümmer dânüm kemâ ene aleyhüm râdın. Ya Rabbi ben onlardan razı olduğum gibi sen de onlardan razı ol. Buyurmuştur. Bir seferinde Nikum ala Siz hayır üzeresiniz. Doğru yoldasınız. Çok iyilikler sahibisiniz. E buyurmuş ve Hayber'den alınma hayberişi bir abayı kişaî onların üzerine atarak "Ene harbul limen harabeikum, silmun Ben sizinle savaşanla savaşırım, barışanla barışırım. buyurmuştur. Ömer İbn Hattab. Rabbi Allahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz Kiminle evlenmiştir? Bak bunun insanların çoğu bilmez. Hazreti Ali Efendimiz'in kızıyla evlenmiştir. Niye Hz Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in kızını almıştır? Şia bundan niye bahsetmez? Hazreti Ömer'i niye sevmezler? Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Bunu kimse bilmez. Yani bilen vardır da demez. Evlendikten sonra da beni tebrik etmeyecek misiniz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim demiştir. Yen katu uyan kıyameti. Kullü sebebin ve nesebin illa sebebi ve nesebi. Kıyamet günü soy sop kesilecek. Fayda vermeyecek. Allah Teala bütün ilişkileri, bağları, bağlantıları kesecek. Kıyamet günü herkes kendi derdine düşecek, amelin hesabını verecek. Ancak benim sebebim ve nesebim, benim soy bağlantım ve benimle olan ilgiler, ilişkiler kesilmeyecek buyuruyor. Ben de onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim, torununu alıyorum. Yani Hazreti Ali efendimizin kızıyla evlendiğini kast ederek neden benim de Resulullah ile olan sallallahu aleyhi ve sellem e, soy bağım devam etsin, kesilmesin. Onunla irtibatım olsun. Efendim ahirette rahat edeyim. Böylece düşünüldüğü zaman e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimize sarılarak kucaklayarak Allahu men yuhibbu ma yuhibbu men yuhibbu. Ya Rabbi ben Hasan Hüseyin'i seviyorum. Sen de onları seveni sev. Bu itibarla bizler Ehl-i Sünnet olarak hakikaten Hasan Hüseyin Efendilerimiz hakkında çok muhabbetliyiz, sevgiliyiz. Efendim her köyde kaç tane Hasan Hüseyin bulursunuz. Efendim bazen bir evde bulursunuz. Hazreti ee, Hasan Hüseyin sevgisinden hep Ehl-i Sünnet bu isimleri çocuklarına takmıştırlar. Burada bizim bir ihmalimiz varsa o da nedir? Dediğim gibi Hasan Hüseyin'in çocukları, kızları, torunları hakkındaki malumat zayıflığı tabi sevgi zayıflığı yok. Duydun mu sonsuz bir sevgimiz var. Ama bilgi zafiyeti vardır. Bir de onların neslinin, devam eden neslinin de aynı sevgiyle sevilmesi gerektiği hususunda biraz malumat zafiyetimiz vardır. Bunu biraz tazeleyeceğiz, taze tutacağız, canlı tutacağız demek istiyorum. Ey Allah'ım ben onları seviyorum. Onları sevenleri sev. E, İbn-i Mesut Hazretleri'nin rivayetinde e e hasan Hüseyin seven benim torunlarımı seven onlar benim parçalarım, cennetin gülleri onları seven beni sevmiş olur. Ehli sünnetin görüşü budur. Ama maalesef İbn-i Teymiye denen kişi Minhac-ı Sünne isimli eseri vardır. Bu eserin 3. cildinin 269. sayfasında Müslümanların ehli beyte karşı saygı ve hürmetini tenkitlerine hedef etmiştir. Allah ne diyelim? Tabii ki afetsin diyelim. İslah etsin diyecek halimiz yok, ölmüş gitmiştir. Lakin söze bak. Ehli Beyt-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkını öne geçirme fikri cahiliyet eseridir diyor. Ne gibi? Evet, nasıl ki liderlerin hane halkı kraliyet hanedanı e, cahiliyet döneminde takdim ediliyor onlara hak veriliyorduysa İslam'da da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasına e, öncelik vermek cahiliyet eserindendir diyor. Bu olacak bir söz müdür? Denecek bir laf mıdır? Zaten bu tabi yadırganacak da bir şey değildir. Çünkü İbn Teymiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin ziyaretinin de önemsiz olduğunu Ziyaret diye bir kitabı vardır. Onun 12-13. sayfelerindeki sözü ne İbrahim Aleyhisselam'ın kabrini ziyaret, ne de Rasulullah'ın kabrini ziyaret hakkında hadis yoktur ve bunlar önemli şeyler değillerdir. Rasulullah'ın kabrini ziyaret hakkında rivat edilen hadisler zayıftır, uydurmadır diyor. Yine ziyaret kitabının 22-28 sayfelerinde. Halbuki, Heysemi gibi büyük hadis hafızı Mecmu'z Zavvade, Dara Kutni gibi hadis hafızı... Süneni de, İbn Hacer gibi hadis hafızı... El Ma'talbi'de, Terkisul Habir'de, Ter -Habir'de Süyuti gibi hadis hafızı haleme durulmaz Zebidi gibi muhattes hafız Ithafta. Ali el-Mittaki gibi bir allame, Kenzul Umal'de, Taberani mücemi'i kebiri, Dolabi Kunada, Beyakış Ünende, Rakim Unide, İbnadi Kamil'de, İmam Münziri Yavz Münziri Teğrib'de Tebrizi eşsiz muhaddis Mişkatu'l-Mesabete dolu dolu dolu dolu kaynak var. Adam diyor ki, hatta şimdi diyor? Resulullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye efendim giden, yola çıkan adam günahkardır diyor. Ve o yolda diyor seferi bile sayılmaz, namazları bile ikiye indiremez diyor. Dört kılacak çünkü diyor meşru bir yola çıkmamıştır. Bu adamın kitapları tercüme ediliyor. İslami gazetelerde, dergilerde, efendim, e, mecmualarda reklam ediliyor, lanse ediliyor, tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Hiç sanki eli Sünnet'in, eli Beyt'in fazilet, hak, Beyt fazilet hak, bu kadar kitapta şu anda tercüme edilmemiş, insanlar aktarılmamış, milletin işi kalmamış bu gibi saptırıcı fikirler Le meşgul edilmek için tabi burada dış etkenler göz önünden kaçırılmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türk milletinin ehl Sünnet hassasiyetini, bağlılığını zedelemek isteyenler onların ehl Bey'te karşı hürmetini zedelemek isteyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve nişanlarına karşı Sakalı Şerif'ine, Hırka-ı Şerif'ine vesaire değerlere Eb -e, Belen Sarı gibi sahabe kabirlerini ziyarete verdikleri önem ve gayreti bozmak, eli Sünnet'in efendim e, suyunu bulandırmak için bu eserlerin tercümesine önem veriliyor. Onun için dikkat edin. on talebesi mesela İbni Kayymi Cevziye'de onun tıp atıp aynısıdır. Böylece onların kitapları sakıncalıdır. Çünkü bu gibi laflarla doludur. Bu gibi yanlış fikirlerle doludur. Ondan sonra Aykla taşını. İçinde yüz tane doğru varsa da iki tane yanlış varsa e sen o iki yanlışı ayıracak durumda ilimde değilsen, e zehirleneceksen ne lazım? Çünkü onların yazdığı ilimlerden kat kat fazlasını el i sünnet -e yazmıştır. Onlar bu itibarla bayağı bir zarar ziyan açmışlardır ümmetin başına. sahabe bazılarını kafir saymıştır İbni Teymi. Hatta öyle sakat işleri vardır ki, efendim e, onun yolunu takip eden Abdülvehhab, işte bu Vahabil'in kurucusu onu da yine Risalelerinde 79. sayfede Fethül Mecid'in 40. 41. sayfasında efendim konuştuğu laflar söylediği laflar, göğe onun yolunu Takip ediyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine gidip Medine'de, Ravza-i teberrük yapmak isteyen, ondan bereketlenmek isteyen, Resulullah'tan şefaat isteyen, çünkü o ölmüştür, ondan hayır gelmezdir, haşa. Şefaat isteyen diyor, puta tapanların şirkinden daha katı bir müşriktir. Tevbe estağfirullah. Tevbe estağfirullah. İşte durum bu. Onun için dikkat etmek lazımdır. Şu anda tabi bu fitneler ve bu kitapların tercümeleri bunların Başka dillere çevirileri İslam alemini karıştırmak için maalesef tabii onların da arkalarında çok güçlü kaynaklar var. Bu güçlü kaynakların tabii ta suyun başı yine geliyor geliyor. Yahudi'ye dayanıyor. Bu Yahudi her tarafı karıştırmak için bunları kurdurdu. Osmanlı'ya karşı bunları getirdi. Osmanlı'yı arkadan bıçaklattırdı. Size şöyle vereceğiz, krallık vereceğiz, serbestlik vereceğiz derken efendim Osmanlı'yı Bozguna uğrattırdı. Çünkü Osmanlı varken, Sultan Abdülhamit Cennet Mekan gibi insanlar varken, İsraili kuramayacak, oradan efendim arsalar alamayacak derken bu işleri yaptırdı. Şimdi Bosna efendim Azerbaycan, Çeçenistan, Kosova, Almanya'dan tut Hindistan, Keşmir, Filipin'e kadar, Somali, Nijerya, Afrika'nın ortasına git, Avrupa'ya, Amerika'ya git. Bu fikirleri yayanları bulursunuz. Bu kitapları çevirenleri bulursunuz. Çünkü dertleri nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı insanların efendim hürmetini, ilgisini Ravza-i Mutare'ye karşı, Medni Eminever'i ziyaretlerine karşı ehli beyt muhabbetlerini zedelemektir. Ama tabii ki muvaffak olamıyorlar ve başarılı olamıyorlar, umduklarını bulamıyorlar ama bir insanın bile itikadının bozulması bizim için çok büyük bir tehlikedir. Bu itibarla bu usta uyanık olmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiyayek rucu karnüş Şeytanın boynuzu ne çıkacak? Ne şimdiki Çin'deki Bu hadis şerif, sahiptir. Muhsin Kezzab o taraftan çıkmış, Zulküvey sonra o taraftan çıkmış. Karami bu Kabe'yi basanlar, Hacilere çivide alıp götürenler ve çar hep o taraftan çıkmıştır. Ta ki vahabilerin çıkışı da yine o bölgeden başlamıştır. Din, dini karıştırmak üzere fitne ateşini her yerde tutuşturuyorlar ve Allah muhafaza buyursun, efendim. Bir taraftan Şialar. Sahabe-i Kiram'ın aleyhine, Ebu Beksin Hazreti Ömer gibi büyüklerimizin aleyhine onlar oradan zedelemek. Bunlar bu taraftan bizim Sahabe-i Kiram'a ehli olan hürmetimizi zedelemek. iki taraftan çalışıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Ehli sünnet ve cemaat yolundan ayrılmaktan muhafaza buyursun diye dua edelim. İyi dinleyelim. Bizim konuşmalarımız bir ders niteliği taşıyor. Büyük ilimler veriyor. Sizlere Allah rızası için hiçbir beklentimiz olmadan ancak Allah rızası için... Bu konuları yapıyoruz. Bu meselelerin önemini anlatıyoruz. Uyanık olun, şaşmayın, şaşırmayın diye efendim birbirine e, görevimizi yapıyoruz. Şimdi, ehl Beyt, kimdir meselesini de güzel bir e, anlama hususunda. bu Saad-ül Hudri ve Tabi'inden bir cemaat, İmam Mücahit Kata'da aralarında bulunduğu. Ehl-i Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin, tabi bunların zürriyeti buna tabidir. Bazı müfessirler bu görüştedir. Zemakşeri başı çekiyor fahr Razi, Kastelani ve diğerleri Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, eşleri, Hasan Hüseyin, Ali de onlardandır. Hazreti Fatıma ile tabi evlenmiş olması münasebetiyle Resulullah'tan ayrılmadığı için demişlerdir. Said ibn-i Mukatil İkrime ve Mukatil Ehl-i sade hanımlarıdır demişlerdir. Zeyd ibn Erkan, bu en doğru görüştür ve tercih bulunan Cumhur'un görüşü budur. E, hadisin manası da budur. İmam Şarani bunu böyle kabul etmiştir. Müslim ve Nesai'de de geçer. Ehl-i Kimdir? Zekat almaları haram olanlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temizliğinden dolayı zekat da Efendim insanların malının kiri olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de el beyti de ne yapar? Hediye kabul ederler. Sadaka zekat kabul etmezler. Onların sadaka zekat yemesi haramdır, yasaktır. Ancak hediye tabi ki sünnettir. Hediye edilir bir şey. O ayrı. ikram edilir. Evine misafir çağrılır, yedirilir. Onlar ayrı dava. İşte bunlarda kimdir? Hazreti Ali Efendimizin Soyundan gelenler. Hazreti Akil Efendimizin. O da Hazreti Ali Efendimizin kardeşidir. Cafer radıyallahu anh. Bunların soyları hep buna dahil. Hazreti Abbas, Efendimiz amcası. Onun da soyu. Bütün bunlar, bütün şehirlerde eşraf kabul edilir, sadat kabul edilir ve bunların zekat ve sadaka al almaları haram edilmiştir. Dolayısıyla bunlar ehli beyt mefhumuna dahildir. Şimdi bir de ehli aba vardır. Ehlibeyt genel mefhumdur. Ehli Aba o efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin abasının cübbesinin şalının altında topladığı özellik sahipleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah e, yünden bir, e, bir efendim aba bulunduğu vaziyette çıkarak Hazreti Hasan geldiğinde onu içine sokmuş, Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali geldiğinde içine sokmuş. Allah muhafaza ahl-i beyti. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve haned halkıdır. İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a nasıl salatlarını, feyizlerini, bereketlerini, rahmetlerini yağdırdığın gibi Muhammed'in ehl de salatlarını, bereketlerini indir. Hamdler sana mahsustur, sen çok ulusun diye dua etmiştir. Cibril ve Mikail Aleyhisselam'ın da onlarla birlikte olduğu rivat ediliyor. Tabi ehl-i onu görmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili çok kere tekrar etmiştir bir kere olmakla kalmamıştır. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim ve insanların beni kıskandığını ona şikayet ettiğimde "Ema'darun tekunurabe 4. Kim cennete giren ilk dördün... biri olmaya razı gelmez misin? Ne yaparsa yapsın insanlar ...seni aleyhine konuşmuş, sen ne umursuyorsun? En ev ente Hüseyin. Ben sen Hasan Hüseyin ve eşvâcuna, aneymanina ve şemâilina, eşlerimiz sağlarımızda, sollarımızda ve zürriyatuna halfezvâcina." çoluk çocuklarımız, torunlarımız, nesillerimiz, eşlerimizin arkasında olarak cennete girmek nasip olacaktır buyurmuştur. Tabii ki deyleminir vaatli bir hadis şerif bu manayı biraz daha geniş genelleştirmiştir. Hadis-i şerifte "Nahnu benu Abdil Muttalib, biz Abdil Muttalib'e vallahi saadet ve'l cennet cennet ehlinin efendileriyiz. Ene ve hamdu Ali ve Cafer ve ben Amcası Hazreti da burada dahil etmiştir. Ali Cafer Hasan Hüseyin Mehdi, Hazreti Mehdi ki kıyamete yakın gelecektir. Onu da burada yine beyan etmiştir. Zaten Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif vardır ve bu mütevatir olarak sabittir. İnkar edin. Allah muhafaza etsin. Ehli sünnetin icmağından ayrılmış olur. Bu itibarla ehli beyt hakkında konuşulacak. Çok söz vardır. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz ve Hasan Hüseyin oğulları olmak üzere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri dahil olmak üzere. Amcaları dahil olmak üzere. Efendim bunlar amca oğulları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amca oğulları. Ve onların zürriyetleri de dahil olmak üzere. Bunların e, muhabbeti ve sevgisi bizlere vaciptir. İbnü i Saad'ın ettiği hadis-i şerifte. İstevsu bi beyti hayra. eli beytime iyi bakın. Feynni enni hukum anum gaden. Yarın ahirette onların hakkını soracağım. Onlar hakkında sizinle tartışacağım. Meseleyi meydana çıkaracağım. Onlara düşmanlık edene düşman olacağım. Onlarla savaşanla savaşacağım. Ve melekün kasmuu, Allah. Ben kimin kasmuysam, davalısıysam Allah da ona muhasebe eder. Allah da onunla celalü mücadele eder. Allah da onu efendim zora sokar. Ey Allah Teala'nın mücadelesine de kimse dayanamaz onun için Rabbimiz Tebâ Teala muhafaza buyursun ehli beyte iyi bakmayı onlarla iyi geçinmeyi ölenleriyle de kalanlarıyla da efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve hakkını muhafaza etmeyi bize nasip eylesin bu çok önemli bir meseledir onun için Mısır halkına kainatın efendisi bir eman vermiştir ve Mısır'ın tabi fetinden evvel kendisi vefat etmiştir. Fakat Allah Teala'nın kayıpları kendisine bildirmesiyle birçok muhayyebattan haber vermiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde "Setufta'ulekum Mısır. yakında Mısır size feth olacak. Benim ardından kısa zaman sonra Mısır fethi nasip olacak. Elafe tavsu ela Oranın halkına da iyi geçinin, oranın halkına iyi bakın. Fe rahimen ve dinme." Çünkü Mısır halkıyla da akrabalığımız var. Ve onlarla da zimmetimiz, onlarla aramızda da bir emanımız ve güvencemiz var. Tabii Mariye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in annesi. Mariye validemiz Mısırlıdır. Bu itibarla bir akrabalık meydana gelmiştir. Kainat efendisinin ondan çocuğu olmuştur. Bu bir rahimdir, bir akrabalıktır. Ayriyetten tabii ki Ehl-i Beyt sonradan sıkışmıştır. Kerbela olaylarından sonra dünyada gidecek yer bulamamışlardır. Bu sıkıntılı zamanlarında Mısır halkı Ehl-i Beyt'e kucak açmıştır. Efendim çok ikramlarda bulunmuştur, hepsini sığındırmıştır, barındırmıştır. Onun için şimdi Mısır'da her köşe başına bir el-i ile kabriyle karşılaşmak mümkündür. Mekke'de, Medine'de bile o kadar el yoktur. E neden bu kadar doludur? E Mısır halkı bunları sevmiştir. Allah Resulü de onları sevmiştir. Onun için hatta seyyid Nefise, Nefise validemiz Cafer-ı Sadık'ın gelinidir. Bir taraftan da Hazreti Hasan'ın torunudur. Hem kocası elibettir hem kendisi elibettir. Huzurunda dualar kabul olur. Çok dualar ettik. Onun hakkında da kısa malumatlar önümüzdeki derslerde vereceğim inşallah. Seyide Nefis annemiz vefat ettiği zaman eşi gelmiş ve onu alıp Medine-i Münevvere'ye Fatıma annemizin yanına gömmek arzuladığını söyleyince Mısır halkı ayağa kalkmışlar. Ne olur bizi mahrum etme. Çok istifade ettik. Duaların kabulünü gördük. Kerametlerini gördük. Şimdi kabrinde ziyaret ederiz. Kabrindeki ziyaretlerde de onu aracı yaparız. allah Teala onun hürmetine bize da bulunur. Sen bizi mahrum etme derken hatta çok büyük paralar toplamışlar. Çok büyük paralar. illaki ki bunları da sana verelim. Sen kendin git. Çocuklarına gidiyorsan git. Cenazeyi bize bırak. Burada gömelim. ibadet ettiği yerde. Bunun üzerine. E, tabi bakalım demiştir. O zaman bu gece yatalım bakalım. Bir istihare yapalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rüyasına gelerek sen onu Mısırlılara bereket olarak bırak milletin parasını da iade et demiştir. Ve eşi e, o da çok kıymetli Ehl-i zaten parada gözü yoktur o parayı da almış değildir. Ve paranız sizin olsun bize para lazım değil ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu size bırakmamı emretti. Onun için cenazeyi alıp götürmeyeceğim deyince Mısır halkı bayram etmiştir. Bu itibarla ehl Beyt'ime iyi bakın. Bak öbür hadisleri ne diyor? Ehl-i iyi bakanlara iyi bakın. Sanki tabii sanki denmez bu işte. Allah'ın bildirmesiyle kesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacakları görmüştür ve bilmiştir. Mısır ehlinin ehl Beyt'e olacak sevgisini ve onların nasıl kucakladıklarını kucaklayacaklarını efendim, bildiği için onlarla iyi geçinin iyi bakın. Onlarla ilgimiz var akrabalığımız var, zimmetimiz var, güvencemiz var buyurmuşlardır. Hakikaten o bayram sabahı bir görseniz Mescid-i Hüseyin'de Hz. Hüseyin Efendimiz'in kabri şerifini bulduğu o büyük mescitte ne zikirler, ne dualar, nasıl okuyorlar, nasıl yanık okuyorlar, tam eli Sünnet üzere. Nereden biliyorum ehl Sünnet üzere? Çünkü Hz. Hüseyin Efendimiz'in kapısının bir kapıda Ebu Bekir yazmışlar, bir kapıda Ömer yazmışlar, kapıda Osman yazmışlar, Ali yazmışlar, i̇şte ehl Sünnet budur. Dört halife ayrılır mı birbirinden? Ebu Bekir Ömer Osman birbirinden ayrılır mı? Hazreti Ali'den ayrılır mı? onlar Hz Hüseyin'den ayrılır mı? Onların arasında hiç böyle bir şey olur mu? Bu şialarınki iş midir? Ama elhamdülillah ehli sünnet üzere bu Mısır'da bir ehli beyt sevgisi elhamdülillah aşırı derecede mevcuttur ve elhamdülillah bu da çok matluptur ve mahbubtur. Kabri şerifinin başında öyle bir koku var. Tabi Hz Hüseyin Efendimizin başı mübarek Kerbela'dan alındı. Götürüldüğü zaman Yezid'in sarayına Oradan efendim Askalan'a gitti. Askalan'da kaldı baya bir zaman. Sonra Askalan'dan alındı. Önümüzdeki derslerde kısaca anlatacağız. Askalan'dan alındı ve neticede çok raviler bu işte vardır. Bu husus kesindir. Burada ihtilaf yoktur. İhtilaf edenler olsa da e, tarihi e, vesikalara bakılarak ve şahitlere bakılarak Hz. Hüseyin Efendimiz'in mübarek başının e, Mısır'a gelişine şahit olanların da tarihi efendim rivayetlerine bakılarak bu e, gerçek kesinleşmiştir ki Mübarekbaşı oradadır. Öyle bir koku var. Zaten Eliebet'in mezarlarını anlamak için bir şeyler üzüm yok. O koku hepsinde vardır. O kokuyu bulduğunuz noktada Eliebet olduğunu anlamanız çok kolay oluyor. Öyle okuyorlar efendim. Sesli sesliye hep bir arada okuyorlar Cuma'larda, bayramlarda efendim. Ne diyorlar? Nahnu fi sahât il Hüseyin'in ezelna fi himm ala ve Biz Hüseyin'in sahasına alanına Konduk konakladık. Hz. Hüseyin'i seven Allah'ın korumasındadır. Böyle okuyorlar, şikirlere diyorlar, efendim salavatlar getiriyorlar. Hakikaten o aşkı, o muhabbeti orada görüyorsunuz. Ebu Suud isim zat bizim meşhur Ebu Suud değildir. E, bürde şerhinde Hz. Hüseyin hakkında şu hadis-i şerifi rivayet etmiştir. Eşşifâhu fî turbetihî vel icâbetü tehtekubbetihî vel eîmmetü min zürriyetihî Şifa, maddi ve manevi hastalıklara, dertlere şifa ve deva onun türbesindedir. Tabii Körbela onun türbesidir. Kaire'deki mescid de onun türbesidir. Mubarek başı da neredeyse. Orası da onun türbesidir. Şifa onun türbesindedir. Kabul, icabet onun kubbesinin altındadır. Ve imamlar, Ehli Beytin imamları onun zürriyetinden gelecektir. Bu itibarla yani bu sevgi, bu muhabbet imandandır. Allah Teala imanımızın nurunu gün be gün eylesin. müzda İşte Deylemi Taberani, Beyhaki ve İbn Hibban'ın tahriz ettikleri bir hadis-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. hatta min min ehli ahbi le min ehli, min zati. Ben sizin birinize kendi canından daha sevgili gelmedikçe, benim ehli beytim, benim akrabalarım kendi akrabasından daha sevgili gelmedikçe. Benim hane halkım, benim ailem kendi ailesinden daha sevgili gelmedikçe. Benim zatım, benim şahsım ona kendi varlığından, öz benliğinden daha muhabbetli ve sevgili gelmedikçe iman etmiş olamaz. Ne demek? Kamil manada bir mümin olamaz. Bu hakikaten lafla olacak iş değildir. Sevgi hatırlamak ister. Bir şeyi seven onu çok hatırlar. Değil mi? Anar. Unutmaz. Ondan bahseder. Bu şakaya gelmez. Onun için Kemal Efendi hocamızla gittik. Mübarek insan. Dedi ki ben askerde dedi, bandocuydum dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum meseleyi dedi. O zaman dedi tabii şarkılar, türküler okunuyor. E, bunlarda da manalar var ama şimdi o zaman o manayı anlamıyordum dedi. Şimdi daha iyi anlıyorum. Mübarek insan tabii onun da bakış açısı farklı. Farklı. Ne diyor? Kirasunda kayıklar, kızlar fındık ayıklar. Sevenler sevdiğini gece gündüz sayıklar. Şimdi o onu kıza demiş, sen de Allah'a çevir, peygambere çevir, dostlara çevir. Niye? E şimdi tamam, kirazında kayıklar var. E kızlar fındık ayıklıyor, bunda da bir şey yok. Ayıklar. Sonu ne diyor? Sevenler sevdiğini. Ha seviyor musun? Seviyorum. Sevdiğini hatırlıyor musun? Yok. Ne kadar hatırlıyorsun? Kendin kadar değil. Canını daha çok hatırlıyorsun. Kendi rahatını daha çok hatırlıyorsun. O zaman bu sevgi doğru değil. Sevenler sevdiğini gece gündüz sayıklar. E şimdi sen Resulullah'ı kendinden çok seveceksin. Ehli beytini ehli beytinden, kendi hane halkından çok seveceksin. E ama onlardan hiç bahsetmeyeceksin. Nasıl sevgi bu? O zaman imanı kamil olmaz diyor. Tabii ki gavur olur demiyor ama kamil manada olgun bir Müslüman olamaz. Şimdi düşün bakalım. Günde kaç kere Resulullah'tan bahsediyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kaç hadis okuyorsun? Kendi nefsinin işine ne kadar bakıyorsun? Canın için ne kadar telaşlanıyorsun? Canının rahatını ne kadar düşünüyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar hatırlıyorsun? Ehli Beytin ne kadar hatırlıyorsun? Kendi hanımını kaç kere arıyorsun? Çoluk çocuğun kaç kere soruyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne haber soruyorsun? Hiç haberim bile yok. O zaman dikkat edelim. Dikkat edelim. Mesuliyetlerimizi bilelim. Evet. Hakim ve Tirmizi'nin... Sevaat ettikleri bir hadis-i şerifte ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehibbullahe lima yeğzûkum bih. Ve ehibbûni bihübbillah. Ve ehibbû ehle beyti Allah'ı çok sevin. Allah niye sevin demenin yüzümü var mı? Niye sevin? Sizi yediriyor, içiriyor, yaratıyor, yaşatıyor, sonsuz nimetlerle kuşatıyor. E, Veli nimet. Sana bir iyilik yapanı sevmiyor musun? Bir yardımda bulunanı sevmiyor musun? Bir vereni bile sevmiyor musun? E, hepsini Allah yaratmış. Bu kadar nimetler sana sevk ediyor. Onun için Allah'a çok sevin. Nimetlerini düşünün. Bu sizin sevginizi artırsın. Beni de Allah'ın sevgisiyle sevin. Allah'ı sevdiğiniz gibi sevmeyin. Allah'ın sevgisi farklıdır. Allah'ın sevgisinden dolayı sevin. Kehubbillah değil, lihubbillah. Allah'ı sever gibi sevmeyin ama Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Allah için sevin. Beni size o gönderdi. Ben onun dinini getirdim diye sevin. Ve hibbu ehlebeyti bihubbi. Ehli mi de benim sevgimle sevin. Beni sevdiğiniz için sevin. Beni sevmenin bir şartı olarak sevin. Onun için bunlar önemli meseleler. Muhterem dinleyenlerimiz. Bu bir gecenin iki gecen işi değil. Bizler de biraz sılayı rahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti hakkında bir sılayı rahim görevi yapmaya niyet edelim. Onları e, tanıtmayı, sevdirmeyi niyet edelim. Böylece inşallah... Kabirleri nerededir diye gücümüz yetmiyorsa kalplerimizde onların e, sevgisini yerleştirelim. Mamur-ı Aidim buyurduğu gibi la talubu alennebi bi sharqi ardın ev bi garbi ve darul cemia akbilu nahvi fe maskenhum bi qalbi ehlibeyti doğuda batıda aramayın. Her tarafı bırakın da bana doğru dönün. Niye? Çünkü benim kalbim onların sevgisinin yuvasıdır. Meskenidir, sekenidir. E bu itibarla madem bu sevgi farz çoluk çocuğa dinletin. Kainatın efendi öyle buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Eddibu evlâdekum Alâ telâti Çocuklarınızı üç haslet üzere terbiye edin yetiştirin. Hubbinebikum <Sessizlik> peygamber sevgisi. Ve ubbi ehli beyti ehli beyt sevgisi ve kıraatil kuran bir de kuran tilaveti. Kur'an okumayı öğretmeyi adet edinerek onları yetiştirin. Ehli sevgisi üzere çocukları yetiştireceğiz. E nedir bu? Kimdir bunlar? Tanımadan tanıtmadan nasıl çocuklarımızı yetiştireceğiz? Daha kendimiz bir şey bilmiyoruz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz? O zaman biz bu vazifeyi kendimize alalım. Tabi bu sevgi üzerine Allah muhafaza bir de onları sevmeyenlerin durumu hiç iç açıcı değil. Taberani Beyek İbni Mende İbni Ebisu'nun Tahricü'l-Hadis'de Ma bali ve kva min yuduneni fi nesebi ve devi rahimi benim akrabalarım ve rahim sahiplerim hakkında bana eziyet edenlerin durumu ne olacak? Ela men adanesi bi ve devi rahimi fekad aadani benim ehlibeyt makrabama eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Ümen azani fekad azallah bana eziyet eden Allah eziyet etmiş olur. Bu ne büyük tehlike. Ebu Şeyh'in takrir ettiğinden de ma'balu fi eli la minu ve la eli beytim hakkında bana eziyet eden onları sevmeyen onların aleyne gidenlerin durumu ne olacak canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki bir kul beni sevmeden mümin olamaz Resulullah'ı sevmeden iman olur mu ya İşte peşinden söze bak zürriyetimi sevmedikçe de beni sevmiş olamaz e bu sevgi tanımaya tabi ise tanımadan nasıl seveceğiz? Onun için Hanefi mezhebi o kadar hassas bir mezheptir ki, Üstadımızın Üstadı Hacı Alâeddin Efendi Hazretleri de bu görüşteydi. Hanefi mezhebinin, Selefi Salihin'in adabından namazda Tebbet suresini çok okumazlar. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasıdır Ebu Leb, Le tamam e, yanlışlık etmiştir, kafir ölmüştür, cehennim, ama ne lüzumu var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, akrabasından, Olan bir kişinin zemme hakkında devamlı onu okuyalım. Bazıları inadına devamlı tebbeti okuyor. Abese ve tevella falan. Niye bunlar okuyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehli yani bir e, laf atmak, söz duyurmak gibi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını, hürmetini muhafaza için Leheb suresini namazda okumamayı adet etmişler. Okumamayı adet etmişler. Ali Adar babamız bile bu görüşteydi. E bu talibin e, zaten e, meselesi var. On da aleyine konuşmaya gelmezdi bu talibin derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülür akrabasının aleyine konuşmaktan. Bir insan kendisi kendi akrabasının hakkında konuşur. Bir siz de fark edersiniz. Ben de öyleyim mesela. Ama biri bir kalksa bir akraba hakkında konuşsa, e, gücenirim yani. E ben bir şey diyorum. Tamam ben bir şey bir kızdım, bir şey oldu. Bir şey derim ama sen şimdi benim akrabama konuştuğun zaman da ben savunmaya geçerim. Dolayısıyla ne lüzum var? Hanefi mezhebinde bu kadar hassasiyet varken efendim, bazıları da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in anne babası hakkında bile yani bu vehabiler Selefi geçinenler, anne babasını bile cehennemlik ederler. Bütün efendim e, bu işleri karıştırırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetini muhafaza etmeyi efendim şiar edinmediklerinden böyle yanlışlıklar yaparlar. Ama biz ehli sünnetiz. Bizim hassasiyetlerimiz var. Ah Ahmet mihan benir vaatidine hadiste Ama tabi burada sevilmesi gereken ehli beyt kimler olduğunu söyledik. Tabi ki Ebu Leheb sevilecek değil. Ve yani şimdi onu da inadına kasıtlı ve hususi olarak devamlı gündeme getirmenin de bir manası yok. Burada edep lazım. Ehli beyte kızan münafıktır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. La ib gızuna elel beyt ehadun illa dhe Allahun nâr <gülüyor> Hakimin rivat ettiği hadiste. Ehli beyte kim kızarsa mutlaka Allah onu cehenneme sokacaktır buyuruyor. Yine Deylemin Nebu Sa'id'den rivat ettiği hadiste. işte de kababullah alâ adani fi hitratî. Ehli beytim hakkımda bana eziyet edenlere Allah'ın gazabı, öfkesi şiddetlenmiştir buyuruyor. Taberani nefsatları rivayet ettiği hadis-i şerifte. La ibzuna ehadün illa zide havzi yevmel kıyameti bisiyatın minnar. Bize ehli beytime kim buğz ederse, kızarsa, sevmezse kıyamet günü ateşten kamçılarla Havz-ı Kevser'in başından kovulacaktır. Biz ne arıyoruz? Tarih-i Kutli'nin rivayet ettiği hadis-i şerifle bitirelim. Ya Ebel Hasan, ey Hasan'ın babası Ali. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem damadına hıtap ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'e. Emman teveşiatü kefe fil cennet. Sen de, senin cemaatin de, yani ehli beytin de, sevenlerin de cennettesiniz. Ve inne kavmen, ama bir takımları çıkacak. Yezu'mûnen numuhibbûnek. Seni sevdiklerini sanacaklar. el İslam. Biz Hazreti Ali'yi çok seviyoruz, biz Ali'ciyiz, şuyuz buyuz. İslam'ı küçümseyecekler. Hafife alacaklar. İslam nişanlarına değer vermeyecekler. Fümmeyel Filfo Sonra e, İslamı efendim bir kenara bırakacaklar. Kemamru gusheh miner Ok avdan çıktığı gibi, delip geçtiği gibi, hızlı bir şekilde atılan ok. Efendim hatta kan bile bulaşmadan vuruyor geçiyor. İşte onlar da dinden çıkacaklar. Yani burada ölçü Kurandır ve Sünnettir. Ehli Kurandan ayrılmayacağını Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. ...buyurmuştur ki Allah bana bildirdi... ...nebbe alimul habir... ...her şeyi bilen her şeyden haberdar olan... ...Allah bana haber verdi... Enne umalen yefterika... hatta iride aleyyel havz... ...havz-ı kevserin başında buluşuncaya kadar... ...Kuran'la Elibet beyt birbirinden ayrılmaz... ...o halde eli beyti sevenler... ...Kuran'dan ayrılmaz... E ...Kuran'dan ayrılmayanlar... ...namazdan ayrılmaz... ...camiden ayrılmaz... ...cemaattan ayrılmaz... ...orucu bırakmaz... ...hacc-ı zekatı bırakmaz... Ehli beyt'in yolu Kur'an yoludur. Kur'an'ın yolu ehli Beyt'in yoludur. Bunları birbirinden ayırmaya kalkanlar kendileri yoldan ayrılırlar. Hem ehli Beyt'i seveceğiz, hem Kur'an'a sayacağız, uyacağız, o ipe tutunacağız. Ehli beyt gemisine bineceğiz, o sevgiyle yaşayacağız, o sevgiyle öleceğiz, şehit olarak dirileceğiz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle müjdeledi. Onun için biz bu konuyu işleyeceğiz. çok tanıyacağız, iyi bileceğiz, iyi seveceğiz, çok seveceğiz. Ama ...Kur'an'dan ayrılmayacağız. Ehli deyip de namazsız, abdesiz yatmayacağız. Ben Ehli Beyt'i seviyorum, 12 imamı seviyorum deyip de onların yolunu satmayacağız. Ehli Sünnet ve Cemaat Caddesi'nde Ehli sevgisini ihmal etmeyeceğiz. İnşallah çoluk çocuğumuzda bu Ehli Beyt yetiştireceğiz. Sizleri Rabbime emanet ediyorum. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Tefsir.